Bölüm 224 Oruçla ilgili bazı meseleler Hadis 1243 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse, orucunu tamamlasın. Çünkü Allah, ona ikram etmek üzere yedirmiş ve içirmiştir. Hadis 1244 Lakit İbni Sabira, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben, Ey Allah'ın Rasulü, bana abdest almayı anlat, dedim. O da, Abdest uzuvlarını güzelce yıka, parmak aralarını oğuştur. Oruçlu olmadığın zaman, suyu burnuna iyice çek. Hadis 1245 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle yatıp cünüp olarak sabahladığı olurdu. Sonra yıkanıp orucuna devam ederdi. Hadis 1246. Ayşe ve Ümmü Seleme, Allah onlardan razı olsun, şöyle dediler: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rüyada guslu gerektirecek bir hal olmaksızın cünüp olarak sabahlardı da sonra yıkanır orucuna devam ederdi.